üç iki bir kayıt. çok önemli unutmayın çünkü ayın dokuzu adamın nereye gideceği belirlenecek işte o Ege diyor düşünüyor Ege'ye gideceğim falan diyor abi abi yaparım abi falan diyor, böyle, falan diyor öyle bir durumu var Ege ye. Ege falan diyor sonra dinleyeceğiz bu kaydı. umarız ya yani deniz kardeşimiz için deniz kardeşimiz için deniz yoldaşımız için Şırlaya gitmesin, şırlak olmasın. Neyse biz biraz labale olup ciddiyete bindirelim şu anda. Bugün aynı zamanda çok çok büyük bir parti var Babilon'da. Babilon İstanbul. Babilon kapılarını bu sefer bizim için kapatıyor. Açmayın. <gülüyor> De gel. Şimdi şeyi anlatıyorum size, flash Mob yapılacak. Flashmob e, kısacası Japonya ve Amerika'da ortaya çıkmış. E, ya bırak şimdi. 10 sene evvelden yapılmaya başlanmış bir performans şekli. Herkes aslında sanatçı olabilecek yani bu performans şeklinde. Şöyle anlatalım size kısaca. Mesela internetten insanlar konuşuyor, kaynaşıyor, bilmem ne. Şey diyorlar. Yarın abi saat 9'da Taksim Meydan'da. o que me já pensa que eu ainda assisti <gülüyor> Bu ne lan? Sen <gülüyor> de geldi. Evet. Alo. Araban çık. Alo. Lan çay yıkaydı lan. Alo. Amerika'dan bugün geldin. Alo. Babamayla iyi takıldık. Alo. Malatya. Çık araban. Abi. Konu dağıldı. Lan çiftirgin. Aman oğlum lan. Çık, lan ben. Amca konu amca. Küfür etme. Küfür etme. Küfür etme ne olur? Çalayı seninle olur. Neyse konumuz neydi? Bir dakika şekilde, bir, bir dakika bir, dakika, bir sus Bir sus Ve bir de? sus yeter çok konuştun ya <gülüyor> <gülüyor> Ulan sus lan, tam sus 3 2 3 2 sus sus sus, sus.